رب العالمين محمد كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل خير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإجسان في أجمعين فيهين الآخرين في أما بعد قاله يا أيها الإخوان لأني أتى الفنجة في الحرب وأتى الجدّة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرى الأمور وسألهار كل محدث من بعده، وكل بيت من بلاده، وكل بلاد الله ya mu Hamdülillahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Kavuştuğumuz bu i Şerif'e yani o Müezzin'in tevhidi müneccar bilir haloyu kremine devam ediyoruz. Biz aslıbimizin sayfa 12 paragrafta kalmışız. Semihdü Eba Muhmin Tursi'yle Ahmet ebne Allah'a ilmiyettir bir Allah'a ilmiyettir Tebii Ali'den emin iniş en nehu hâri Semihd Ebu O da Ahmet ebne Akha'dan O da Dari'si Tebii Ali'den o da Cüneyt'ten işitmiş. Şöyle diyormuş Cüneyt-i Bağdadi En-Muqan Lâ tekonu dînâ aleyk Hatta tıhmet'e ma nehçedir Velâ lehvâ alâ valîfe illâ nefîl Her kokulu kain olamazsın. İmari senin üzerime vâfik olan rözygörleri yakmağa kain olamazsın. Onları yakamazsın. Hatta tek ülke maddeler senin elinde olan minyansa onu sahip etmeden Üzerine düşen özellikleri, ikanlık özellikleri Tanık yapamazsın Tedatarlık lazım Ölendirildi insanlarla Cenab-ı Hakk'a bize ikanlık için Sarp etmek lazım Gayretli olmak lazım Dönet olmak lazım Efendim Kimlilik yapmamak lazım Tenderlilik yapmamak lazım Bütün devletli bir ikanlını etmek lazım ki Kulluk vazifeleri güzel yapılmış olabilirsin. Ama veya alâ galide yani inlerle her bunu yapmaya kimse şartlık getiremez. Ancak heydandan veya sattık kanunda olan, sattık olan kimse böyle her şeyini hakkında de Allah'a güzel sattık yapmaya saftıla ben, dişli la ben, ondan onlarca, e işte. Yani şu adamın arıyor diye namaz ediyorum. E de ayar, bu senin adamın Allah'ın yardımına koştuğu hadiyem ama alsa ondan, ben bu adamdan istek almayacağım. Ondan mı? Değil. Parası parası ondan mı? Ondan mı? Değil. Anan Ana şey öyle Allah. Bu işe önem koruysa görevek hiç sağlık etmiyor Elinde varsa İşi sağlam tutmuyor Şimdi Azizlihan Mükkanı Daha önceki sağlıklar da geçti Burası doğru da İnsanın bir işi Başarması için ona zaman görevek sağlıkması Çalışması lazım Tert etmesi lazım Bikken Evet, sen Bana mı istiyorsun? Evet, sana kazanmak istiyorsun. Tamam. O zaman saat 11'e kadar yatma. Saat üstte girken de kapatma. Hayat edip çalış, çabala, koştur, işini iyi takip et, koştur. İyi bir öğrenci de olmak istiyorsun, iyi bir tasleğinde istiyorsun. hayatında iyilik, ne gibi sahibi olmak istiyorsun? Öğrenim derslerine çalış, Onun var bir cümle gayret Olmaz Çalışmayacağım Canım istemiyor Biraz bir gelin, biraz, yapayım, biraz bir gelin, biraz özür Sen biraz böyle, biraz böyle yaparsan Bütün gayretini sahip O Dündüğün yüze ki aileye Ne lazım? Gayretler Çalışman adam Turttuğu işi Altını da adam Gecesini yedirmek tutarak Efendim eğer gösteren bir insan bu işi başarılı Düşünelim Konsensiyon dediğimiz Efendim alan dediğimiz Pek çok insan Geniş bizim aklımızı Aklımızı, basit dünya hayatında yaşamak için bile Ne buna bir çeşiyi düşünün, ne da O sıcak derdi, o tayları çürüyeceğim diye Odanın ruhunu eğeceğim diye İçindeki diye Fasat edeceğim, diçeceğim, parmağın yapacağım diye Efendim ne zaman yapacağım diye Bir bir Bir Birinci olarak, bize bir işimiz var. Bize belli bir işimiz var. Yani bir işimiz var. Bana belli bir işimiz var. Onlara var. Yani dayanma, dayanmaya çalışıyoruz. kadar az bir dayanım yoktur diyorsun, ki Çalışma Gönleti istiyorsan çoğrata kolay kılık mısın? Ben görüntü yapıyorum. Hem hem de ister. Gösterme. Yani? Oğlum eve geçer mi? Olay mı eve geçerse? Dünyada birçok şeyimiz, nice biziz ortaklarla görmüyor mu içerisinde? İnşallah kolay mı yapmıyor? Eee, eee... ...sizliğe niye kolay mı kazanılıyor? Ağaç kolay mı kazanılıyor? Sizliğe kolay mı Daha ne lazım? ne muhasebe konuları, servayın ne, ne, Balıkesir ne, Marmara ne, Konya ne, insanın ne, özel hizmet için, özel hizmet için efendim, o uzayda yapmak için ben desemim, sanıyorum da ama ben desemim efendim, özel hizmetleri için, ev, hatırlamadığım bir şey neden bir de asker hikayesi denemiyormuş, askesini denem işte görmek için işte düş çektirmek gerekiyormuş düş çektirmek hem düş çektiriciye asker de yardımıyla da önüm görebilecek önüm görebileceği için sağlam ağır dönemde i̇şte bir kişi çekti Bir tanesi Bir iki kişi çekti mi? Birisi ölüyor diye. <gülüyor> da, Böyle bir tane, bir adam gelmişler. Askerlerse, her biri, her biri olur ama o, Cemal için, Cemalullah için, bu şey, bir ermek için. Sen de, varsa, opel, lazım diyor. Edip, edip edip opel, ne varsa o çok önemli olduğun, filan gibi maddeleri hayal etme. o çok yüksek olduğunu kavrayamıyor. Kim kavrayıyor? Peynamlar kavrayıyor, o çalışıyor. Peynamlar halimiz çok ibadet eder. Gece ayakları şişmep gibi olmaktan, dün şuna aldığımız ayakları ovalar, geçsin diye masaj yapar, neşonu, ne masaj yapar, elinde ayaklarını ovalar ki evet. ağrısin geçsin bir taraftan da tamamla olsun, olsun. Yani sen onlar, ne kadar önemli Evet, da mesela ekrardan şükür Ne çok şükür cilik olmalıdır. Yani. Demek ki peygamlar düşüne destek olduğu için, gayonun büyüklüğünü bildiğin şey için çok yakabiliyor. Sıkık. Sıkık ne demez? Sadat hakkında mübalaalı dereceye ulaşmış, yüksek merdeme ulaşmış tabii. Sebep bu kadar o an yani olay o an ya değil. O bir de awan elde edilecek olan cinsiyetin dijemeniyle çalışmıyoruz. Olan gelenlerde beter da elde edemiyor. Yani sermaye boyunca sergiliyoruz. चलिए फिर से विषय पर आते हैं। जैसा कि आपने ओपन बुक वाकबी और यह कविता में बहुत अच्छी लगती है। काना और कहानी जिंदगी है। आईना Ich möchte mich entschuldigen. Ich würde gerne nachwaschen, nachwaschen mit meiner Schreckung. Wie immer bin ich, wenn Allah im Schutz war, die Tatsache war, Allah dünya üzerinde ismal etmek şu daha faydalı. Şöyle bakarsak şöyle elime geçecek diye Efendim düşünmek. Halerin nef yarıktır. İşkili nef, nef fikri şuja aldır. Şajar Yani böyle bazı gibi şeylere kapıldık. Onları elde edeceğim diye. Onlar için çalışmak, şecaatı nesanlık demek. demektir. Nesanlık demektir. Biliyorsunuz şecaat demek. Yani kulcunu çekiyor, korkmuyor, düşme düşüyor, yürüyor, çarpışıyor. Bu adam şecaat sahibi, kankamanlık, korkmuyor, cesur planlar yazıyor. Planlar bu dedi. Tabi bu var. Tasavvuf maddurları arasında var. Tasavvuf, derviş insan sırada insan değil. Tasavvufu erbabı aslında bir kahraman. Ama sen onun kahramanlarını bugünkü kültür, bugünkü terbiye, bugünkü anlayışı içindesin. Anlayamıyorsun, Adal. ne kahramanlıklar yapıyor? Allah'ın ne kadar diye, nelerden ne nasıl tedariklerce çalışıyor. Dervişik olaydı. Dervişikte de şeriat önemli. Bakalım korkak mı Bakalım bir tek bir çekineceğimiz senden mi? Gayretlilik milletimiz bu. Neydi? İşte Dervişik'de şeriat güzel bir sıfat oldu. De, insan Savaştaki kahraman gibi atıldan olacak. Gayretli olacak, karışmak olacak. olacak. Çalışacak. Ama Haklıyı, aklı, aklı vaatlere takmış, mükemmatlara takmış hedefi oldu. Bu dönüntüsü aldı. Peki nedir asıl hedef? Biz de mükemmatı verebiliriz Allah'ım. Biz Allah'ın Allah ödeye konu veririz. İsten verilsin mükemmatı, ister verilmesin. Onu çünkü da seri, çünkü ha ilişkin, maliyetten de senkron kan şöyle şöyle anlatmam lazım şöyle dersem, cevherlerle saçılmak düşünülür ama. de her konuda asıldır. Yani why seven of ben ben başkası nasıl çeviri ediyorum? Ulanın çevirisi, adamın ağabeyi müdür. Benim kim? Benim kim? Ben Ey edeceğim ya? Enişim onlar. Onun da ama senin bu kısmınız dünya içerisindeydi. Kim? Ben dünya bası? Ben ne plan içerisinde? da yol kendine de çünkü ben ya mantiğin hesap yapıyordum, mantiyet peşindeydi. Bu incikan olabildi, düşmandan incikan, olarak, incikan olarak Efendim, almak olabilir. Efendim, delilet almak olabilir. Bu bir kısmı dünyalık Onun tüm benliğinin ahiret. Bu kısmı var. Dünyalık peşindeydi, ahiretin sevabını düşünüyordu. Allah Ahiret için amelik bir makam sahibi diye Bu da dünya bu de Bak ötekse Bu dünyayı istemiyorum ahireti istiyor onlar için daha ödülüyor <gülüyor> Tabi Yükse Ne var? <gülüyor> Meyvan'ı istiyorlar Yani ekran sözünü tabiri olarak yaşıyor ama Onun türünden yürüyen bir meyvan bu sırf Allah'ı isteyenler, gece günü, gece günü, öne döne, yana yana hak durduğum diye ilahilerden önerilen gibi sırf mevla yükselenler var. Yani, Kısa ayetlerinde bu nasıl geçiyor bunların anlattığını, hangi <gülüyor> geçiyor? Allah'ın da anlattığını koyuyor ki, bu ayetlerinde iki ayette geçiyor. Yönücüğüne geliştirdim Velâ tahtı aynâki hântın Körü'nü öldü Nînet-el Hayat-ı Diyan Velâ tahtı müdürlüğüne Neş'ûl-e Hakkaz'ın Bülkadâkü'l-e Aş'ın olan Gözücüğünde Yönücüğünde zikreden Allah'ın müjdeci ayetini ona göre çalışıp duran ömür ömeleri yanında o müjdeci müjdeyi duyanlarda bir kaderle taşıyıp yürüyene yardımcı oluyor. Yani Allah'ın müjdeci ayetleri ne işte kuran bölümde var Allah-u Teala hayırlarını Peygamber Öyle insanlar vardı ki sahabenin içinde kabilesini terk etmişti ailesini terk etmişti zenginliği terk etmişti ana babasını terk etmişti ösülü daha ihmal etmişti ösülü daha yanında icret etmişti ve aracılıkta saklı farklı sivriye çekmişti neden yapıyordu bunu? Allah'ın zatını geçtiği farkını senin için yaptı. E bunlar tabi zenginlik Bir ailenin, bir asil, soyunlu, zengin, güzel birini çözüyor. E Bırak ayet şey etsin. Anakta babasın parasına. Anakta babası Müslümanlıklar var mı? Seni öldürdükten sonra bekletmiş demiş. E ne sen dedim, ben, ben Allah'ın demiş. E, evet. malı yoksa bırakmış, terci etmiş, gözün elbine göre değermiş. Şimdi bunun kılığı fiyateti yok, dünyayı aldatıyor yoksa ahirette Allah'ı düşürüyor. Şimdi böyle açık kimseler, naz, zemin, müşek kazaka, eşraf, aya, efendim, rahat kadar düştüğü kimseler, Onların aşağı kapat olarak yöneliklerdi. Ben, ben bir süre söylüyorum. Ey Resulallah, ayrı bir meclis, ayrı bir dais, ayrı bir şöyle bir zengin bir evde zamanında hukuk araslandığı almışsın. Anan bu rahat rahat, kırıklık ve etli. Her şeyin iyiliğinden, içiliğinden, arasını yiyerek, yiyerek yeri, beraber olur şeytanlara benziyor bu şekilde azgınlar yani ne hayır bu arada malı var diyor da defa gir. Çünkü şeytanlar bu bizlere diyor ki ayetlerden de ayetlerden bir şey Ama o kararı ama onu demiyor. Vallahi bilir ince şeytanların böyle bir şey söyleyecek. Müjde şeytanların Allah sağlar diyor Gözetim ki onun reçil tantırına aşık olup, onu isteyen insanları yanından uzaklaştırmak O'yla hem de sesin bu o yerine Bu cümle nedir? durumu reçha bu. Yönü Allah'ın Allah reçbini isteyenlerdir. Günayetinden <gülüyor> Anınsız deniyor. Allah'ım Allah'ın şunu söyleyecekler? Ama çok da Ama sanat malatı Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz bu cevap. Ayakta nesne olduğu gibi. Yani yüzde yüzdeki ünlü müzisyenler bunlar, mücevher sanatlarından, dövüş sanatlarından müzisyenler. Ne diyeceğim? Yüzde ne Allah'ın zatını istiyor. Zaten Allah'ın ilk istiyor. Bari topunları yükseldikçe aşkı atar. Aşkınlığı atar. Kanıdıkça daha çok sever. Ve o, Allah'ın zatını istiyor. Gözünde dünya yok. Gözünde adresi. Allah Allah, ne müşteri insanlar varmış şu dünyada? bu Peki gelelim bizim Nakşi Tarikatı'na. Şimdi Nakşi Tarikatı ne düştü? Nakşi Tarikatı'nı anlatmak istedik. Ötebilmek istedik. Başka konuları anlatıyorsak, Teperiyata öğreniyor da, ana mesleğini bastıra bastıra lazım. Nedir ana mesle? Nakşi Tarikatı'ndan 4 kişiyi terk lazım ters dünya, diğer Yani dünyanın hesabu içinde o yani böyle birlemekler varlıkta, zenginlikte, kavramda şey evet. işte işte bu sevende ters dünya diye. Fakat o da <gülüyor> işte o da aynı böyle yapar. O zaman ne oluruz? Temelde bir takım mesajları Çünkü ondan bu kadar değil, bu da meşgul olduğu bir alandır. Olmuş. Çünkü bu, yanlış bir Gönlün takımınıza baktık, ne gelirse bu şeylerin birisi dünya birisi, birisi, birisi adet, birisi, teltim, olduğu, Yani varlığı telsin Varlığında varlığından geçecek Kazandık Varlığın her şeyini gözüne takılacak, gönlüler çekmeyecek Yokluğu telsin edecek Gördüğü telsin, baba telsin bu herkesin içeriğinden dolayı sözünden düşecek, bunun kafasından Ben öyle bir şey ki, bir ara meseleyi ben öyle bir adamım ki, anket hesabı içinde yapıyorum bunu. Siz aşklı matbaa dokümanı Ben öyle bir insanım ki, kendimi matbaa şirketi ne zaman ölüyorum, ne kodumlu, ne ölüyorum, ne herhalde En sadece, herhalde bunları hepsini her tür için adamam da. Ha. Sen öyle bir adam değilsin daha. Neden? Bu terslikliklerinden dolayı sende bir kendim beğenmişlik var. Bunu da terslik edeceksin. değil, terslik var. Tersi yücük, tersi ters. Dört tane terslik. O zaman hamdikini alıyor. Şey Yünün seferleri söylüyor. Yünün <Gülüyor> bunların Çok güzel <Gülüyor> İmmili kendisi, İmmili olsa Allah öğretmiş İmmili kalmış, Peygamberimiz İmmili, İmmili olduğunu açıklamış Ne var ya Ne var Ne yok ya İmmiler? Ağınlığa aşkım. Önler senin gereksin. Kötü sen gereksinler, senin gerek, O zaman kitardır böyle. Ne dolandı var? Ne ile avını ben. Bana senin gereksin mi? de var. Yoktuktan baka okunuyorum. tek o. Sen gereksin ya Külüm diyerek sağıranlar öldürseler, yapsalar tırlarını havalara sağırsalar toprağın anda çağırarak bana seni diyerek seni sevgeleri toprağın hâlâ yarabbim erkemini denir, denir, denir, denir görmeyecekmiş yani öldürseler söz konular etseler bile o aşıktan konulardasın vazgeçmenin arzını ifade ediyor Güneşler'e demek ki müşek sonrasılar böyle düşünmüşler öyle Yazıcı da bir daha Allah'a şükürler dağlarmışız. Bizim gibi. Hangi tesis? Ağraman'a servisi. Kavli-i kerim'in ayetleriyle Peygamberimiz üzerine düşmüşleriniz. Şunu efendimiz sevgili tarihçe sorgulama bu kadar mümnik. Eni Biraz mantık, dayanma. Edeceğim bunu. Herhangi bir şey değil. Bilemiyorum. Şöyle bakayım. bakın. Bakın zaman. Bir kaçtı mı gün, elden? Bilemiyorum. Öyle mi yaptın? Öyle mi? Bilemiyorum. Ne yaptın? Gündüz ne, ne yaptın? İşte bir şeyler da yapamadım. Kaçtım ya o kutu. Kaçtım. Yakamadım Sabah öğlen gitti, gitti. esinli gitti. Akşamın içinde içindir. Vakit geçti mi, gelmez. Vakit kaçtı mı, bir daha eve geçmez. Vakitten daha iyi bir şey yoktur diyor. Çünkü bu e evlat Jakub altın, gümüş, kırkim, bozkır köş, evlat Mosi Yakar, vasıfsan, sahan, bilmesin, bilmişsin, endişe etme. Biz böyle değil. Biliyor musun? Yani soramıyor musun? Duyuyor musun? böyle yapıyor musun? Belki konsidere ettiğiniz bu fonksiyonun özel o örneği ise tek tek ele alıya gerek yok. Çünkü bu örnekler zaten açılanmış sen ne yapıyorsun? Sen bu bütün integrali hesaplıyorsun. Oximi hafifçe genişlemdir. Bak bu cos ne değişti? Ne değişti? Bak geçti, hayır ne değişti? geçti Bu çok büyük. Vaktini hayırlı geçirmesini bilen, vaktini sevaplı işlerle geçirmesini bilen, kazanmıştır. Vaktini boş geçiren bir sayıda uğramıştır. Sermayesi bitmiştir. yani Allah'ın rızasını kazanmak için hayatımız, her şeyi ona göre. Hazırlamış, her türlü o yola vahsetmiş olan cisimler, zamana çok erindir. Zamanın bir sahnesi, boşa geçirmek istemezler. Üzgünüm sevgeler, uyku uyumamak için gözlerine tuş sürerler. Kahretsin de uçtur. İçliğimiz kahret. Kim bilmiş? Yememiş soğuklular görmüş. Neden bulmuşlar? O türlü kaynaklıkları içtikten sonra uykudur, kaşıklarını görmüşler Yalgını içelim, geçir, uykunun, kaçın, yaparız diye Karnayı araştırmışlar Bak, mümendor bak Karnayı seyir için içmiyor, acıdır bu kaynaklar Tatımlı bir kayın, değil, acıdır. acı, acı kahve. kaynaklar gece uykudur, açısın da daha güzel yapalım diye olmuşlar. Biz niçin içiyoruz şimdi? Hazım için içiyoruz, kendi için bu Karnını yok olup bir havasat yapıldıktan sonra baktığınızda ya. hazımda görmemizde Ya biraz sonu biraz karnı çekelim de Şu mide atlatmak biraz biraz çalışsın Şu ölçüsün ana, düğünler kibat bulmasın Ya ben şunu getireceksin, sen onu getireceksin, sen onu getireceksin Zizmelerin ne kadar farklı olduğunu görüyorum çok güzel öndüm çok aziz oldum, çok için bir saniyesini duyarlanmak istemezler ırkı diye uymak istemezler Hacı Dayan'da altında ibadet yerleri vardır hem böyle sırt beğeneceklerdi sırtı bölmeceklerdi s, çilip ölmüş çilip neden şöyle biraz Evet, öh, yaslanmasın eh, eh, diyor. Çığlığa var ya, yaslanmaya bakıyor. Ama <gülüyor> yiyecek. Yaslanmamak için, uyumamak için. Az yemek yemek, az uyku uyumak. Az konuşma, çok ibadet etmek, çok tepkotür çok sevamlı iş yapmak. Bunun için çalışmışlar. Sen çalışıyor musun? Çalışmıyor. Yasa Dünler çektiği şeyimiz aldık mı? İşaret yönelik bilgiler. Tamam, vaktin sinyasi ödülmesin. Vaktin sinyasi ödülmesin. Vakti güvenlendiğiniz zaman anlayın. Sonra dinle attın, uyuyun. Sonra da o da ne yaptı? da ömür seva için halkı mısın? Bunların içinde hangisi takfetmeye yarayacak? Kur'an öğrendin mi, ezberledin mi, tefsir okudun mu, hadis okudun mu? Elini mağlup, meclisini devraldın mı, İslam için çalıştın mı, Teştirdin mi? Öyle bir şey yaptıysan, soramadı. Bir şey yaptıysan zamanı geldi. yaptıydın. Yapmadın, yapmadıysan zamanı alacak. Baya güzellerin özelliğini bilmiyoruz. Çok önemli bir şeydir ama işte çok önemli bir şeydir insanlar önemli şeyleri önemli bir şeyleri uygulamıyorlar. Uygulamak lazım. Plan yapacağız. Plan yapacağız. Çok önemli bir şeydir. Şan projesi hazır olacak. Yine şunlar serando bir şey, bir şey olacak, olacak, on kişi, şey nasihat ediyor. Yine şu kadar, dünya, Bir şey yapacak, çalışacaksın mı ben, İslam? faydalanacak senin çalışman Müslümanlar rahat da istifade edecek. Sahneye düşünüyor adamlar. Şofonya, Amerika'dan daha ileri. Neden? sen şu işi ne istiyor? Özel eğitimlerde bir var kendisi için de bir destek olacak arkadaşlar. bir çözüm. kaç destek lazım? 3 çözüme gideceğim. 2 Ondan sonra projesinden okuyup çıkacağım. Bunu da yapacak, bu şekilde Şimdi bu bir kanalın bir şey. Benim için çok farklı bir ama acaba Yolcuk, İslam İslam'da, dinçler bir ün, ün bir şey yani. Saatte açıcı, yapan, yok, bir şey yok. şey de bir şey. bir şey görmüşler. Nasıl bir tarafını yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne zaman falan da, İslam, İslam hakkında neyse, bir insan bakıp bera, o kişi bir ne oluyor? Neyi saat içerik evet. Ondan sonra onun bu saat İşte bu arkadaş biliyor aynı şeyi dinlemiş ki Amerika filmiçik geoletilerinde teknolojileri var. Kalıbı eşlerine sekiz saat kalmış. Bu yakaladığını sekiz şeyde, yapmış. Mesela E çok büyük bir saat, işte Zamanın bir yönetimi gidiyor. Japan otomatikleri şu kadar bir süre çıkıyor, Neden? O kadar işçilerin parası yok. Yemin <gülüyor> Ama Kustallia'nın da yakınca, burada bir süre İşte insanlar da, şimdi yemin düşüken böyle bir yönetimi Bizim eski bölümde, en sinirlendiği insanlara olan, evliya olan, böyle var. Zaman bir bittiğinizde ele geçmez, zamanlar daha büyük bir şey yoktur, yani zamanı iyi değerlendirmemek lazım, elden kaçırmamak lazım dönmüş oluyor. Evet. İşte gördünüz mü soğukları nasıl insanına koyduğunu Dinin soğukları yakınmıştıraları Miskimdik, tembeldir, cahildir, bitmendirdir vesaire o, o senin dediklerin onlar başka Onlar soğukları değil yani, Adam küçükten hafız olmuş Babasının anasının ya hafız olmuş Küçükten dayaç dediği için, kaçamadığı için hafız olmuş Dindikten sonra Yanlış onlara savunmuş, gün Ardınlığında bilgisi kalmış vesaire vesaire Ne diyor bana? Hase gitmiş, almış diyoruz Alkız bin, hase gitmiş, kalmış diyoruz o e, yandan bir uzmanlar taktifi çipsi bu işidir Bunlar hakikatesi Hakikatesi evliyaullah onlar, bunlardan bahsediyorlar Nasıl büyük şey konulardan bahsediyor şey olduğunu Ben hayran oluyorum. Her cümlede hayran oluyorum. Sözle ilgeler, şeşan çok esaslıdır, nasıl bu alanda, bu konuda, bu konuda, bu bu konuda, bu konuda, bu konuda, bu Açıkçası öyle değil. Ama yani bir yer, daha normal bir yer, daha normal bir şey. Sevişme evlerinde, ailelerinde, babalarında, anneannelerinde, evlerinde ya da sevişme evlerinde, evlerinde, evlerinde ya Şunluk, evvel içiymiş, o da Hasan Mehmet Ali bin o da en üzerinde yan yana haydi hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep hep onun dışında keskesinden bir şey olmayan birim devrası Yüceyhar Dilek Ezan'ın hazine edilir sahip ve tarafında terörleri olan insan ilişkiler, insan ikramı bir moda etse Göstereyim peki peki bari soruyordun ve bunun geçtiği geçiyorlardı her çörekli kapının açılması, Elinden gelen böyle bir insanın hareket etmesiyle ilgili. Bu kapı açmak istiyoruz. Bu ulaşmak istiyoruz. Açamadım mı kapıyı? Açamadım mı kapıyı? Ne yapacağız? Çalışmayacak mıyız? Açamıyoruz. Açamıyoruz. Ne? Öğren, varlıkla Her şeyin kapının açılmasının çaresi, şartı elinden gelen doğru bir şeyler. bir varlık. Ben Allah'ın ölümünü istiyorum, Allah'ın ötesini istiyorum, Allah'ın ölümünü bulurmak için çalışırsın. Çalışlar Ben dervişliği de öyle sanıyorum bu deriş emine tesliye alır. Genelde çizgi alanlarını çeker. Allah'ın akbarı sanıyorum. Dervişliğin şöyle söylüyor. Ama zikri kapılarının açılması çaresini söylüyor, çok çalışmak lazım. Yani bir madde olan Allah'ın yokluğu ve ara anın alma bile yok. Sen ettiğin şeyi mantıklı anlamda düşünmüş mü? List olarak evet ama sen mantıklı düşünmüş, evet benim tarafımdan düşünmüşken şöyle diyorum: Ne kadar sahten Allah'a, önce 50 sene, sonra 100 sene, daha sonra Seninle yaptığın, ekselat imanla yaptığın, evet sadık bir kul, sadakatli bir kul, iyi bir kul, doğru bir kul, sadık bir, bir kul Allah Azze ve Celle'den yani milyon sene Ece olarak milyon sene kadar İnce Sonra Allah'tan İllâh Kolekük İç yıl olsa Milyon sene Kolekük olsa Özellikle çok çok daha fazla. Yine insan oraya gelip, Bir, bir şey Allah'a yöneltmekten sonra bir, bir şey yoktur. Şöyle bir nasıl şey yatsak? Şey Hayrı olur. Onun için büyükler şöyle yükledilmişler. Şey halini, güzel halini muhafaza etmeye devam etmişler. Yani gayrı yani demince kulaş atmayı bırakmamışlar, çöktürmeyi bırakmamışlar atmamak için devamlı çalışmak gerektiğini bilmişler ve çalışmışlardır. Geçtirdin mi? Olmaz. Bisikletin üstünde tekrar mi? Olmaz. Devamlı bitayları istiyor. Ben şu tarikatının prensifleri tam öteki tarikatlarda da vardır. Bu da var. Bu da var. yani şöyle kalbin, kalbinin kapısından ne geçiyor olursa Efendim, uzaklaştık bir tanesi bir Kalbinin geçeni geçecek Efendim, böyle, böyle geçecek bilmesin diye En her an şovunun renkli olmasına öğretecek Belli akıda sonunda bir şeyler geçiyor yani, amelatın alimlerin de Bu da onun için önemli olan, işte de bu var bu film. en iyi düzenleri. en Bu da kiasetlerdenmaktadır. Tasavvuf, böyle minik bir aşerçidir. Üniversite şeyar bölmelerinin yolunda yer almıştır şeyle birlikte Bu ilerleyecek, makul buna göre varacak Yani var olacak, Allah, insan şeyle olacak için de Bundan dolayı öğe Ama bu şey şey ana Yani yeni tamam şeyhal müfessal olacak. diye geçmek lazım. ama mesele <gülüyor> Kılıflıdır, diğer de ona bir zararlı iş gösterir. Yürüttür ama cahildir, cahilliğinden dolayı olmadığı bir söz verir. Yürüttür Allah kendisinin müşahedelerini rahmanın sevgisi ayırt edemez, yanlış yüzünden de, de saklanır, çığına tartışır. Niye afettik? Yoludan alıp oluyordu. Maksuduna ulaştırması en şan oldu Yoludan. Gelişi baktı. Yoludan yuvarlardı. Yüküce yere varamadı. İşte arkası bunlar. Mağrı'ya yollamıyor musunuz? Tövnitesi böyle, arkası Bunların en çok kim bilip, başınıza kim bilir. En çok kim bilir. olan, mücerdet olan. Ejderli şemsiyede, ömrü birey, arkadaşım, ondan sonra e, iki kazanı O yüzden düşmüşler, bakıyorlar, bir kader, şimdi yüzlerce, yüzlerce bediye, kaçışmaya çalışıyor, insanlar da geliyor. arkadaşlarımız da Şöyle diyor, çok görsel bir biraz ikinci de, bir yola bağlamışım. Çok görsel, iki tarafta da şey bir İkincisi yaşamış oluyor. Böyle etkiledikleri var. Hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi ortamda, hangi Evet şurada bir kaza aldı madem e, kaza bir işaret söylesene de Tüm bari bir işaret koydum Birkaç koydum Şuraya bir indirdim de Onu kalsın Türkiye'de Hızır ölemesin ya da Kaza olmasın yani, Madem orada afet olduğunu Kaza olduğunu birkaç defa gördüm Diyelim giden Karayollarında bir yerde üç defa Kaza olmuşsa Arkadaşlar öyle söyledi. Yani teşhisinde bir yerde karayorlarında aynı bir kaza olmuşsak o doğrudan karayorlar müdürlüğünü Trafik müdürlüğünü cezalandırmalıdır. Neden? Evet. Ve üç aynı olay oluyor. Hakkıya yani, teşkidi söylememişsin. Mevhayı tavırlamışsın, tecrü almamışsın. Karadenizle bizim arkadaşlarımız doğuluyor. İnan on beş tane bir tanesi oldu. Banka aracılığıyla finansal araçlarda banka devam eder. Ha, en büyük temel zavallı mesele. O saniye, o zaman şimdi artık ne? Ondaki cem daha neyse ya, bunları yapmadı mı? Ne demek? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne Evet, artıkları en çöktülen çözülen insandır, o yoldan geçmiş insandır, ikaz edebilir. Efendim, başına dayanmıştır, başa giden hepindir, tedaviyi bize edebilirler. <gülüyor> Vekade kimeysin, kahve Vakade, vekadenin kimeysin, aynı railer söylemişler ki, Ne vakimin seyrede hımmen aşağıdur kendisine gelip de ben kim akratta da arkadaşım yediyim efendim diye soran kimseye senin cifadayı şöyle görmek, Hala, men takdiri men kutlu ahı ala la ya'lamullahu ya'lamun ya'lamun ya'lamun ya'lamuhun la'hu nizek ya, kim? Senin Allah tarafından, yüzünden bütün ona, akşırlara razı olabilirsin. İnsanın her Allah biliyor mu? Tabi, amin, hara, sazaklar, içini, dışını, yalnız senin yaptığını, ön içinde, gezecek, kendini, beyaklarını, kabahatını, köşesine lezzetiniz. Yolu Allah biliyor. Allah her şeye mutlu oluyor. Önün her haline mutlu oluyor. Ben sizinle asafet yapayım. O Allah'ın ilk bir hamdını açıkça söylerdi, sen şey, kim söyledi arkadaşım? Sırdaşlar. Bir yanımdan söylemiyorum, bana yardım, ağzını satıp durdur. Sırdaşlar söylerdi, gönül özgü mülüsü var. Ha onun arkadaşı gösterdi. Demek ki sırrını açmadan, sırrını sevgi etmeye daha yükliyorum. O zaman arkadaşı Allah'ın kutluğunu ona ödedilsin diye Endişelenmeyeceğim Şöyle, öte gitmeseler, arkadaşlık et diye Böyle o şey... Biliyorsunuz, kurtulamışlarım Biliyorsunuz, biliyorum da Ama bilmek başka, uygulamak başka Uygulamıyor muyum, uygulamıyor muyum? Hayırdır Bir insanın zeminle arkadaşlık, arkadaşlık edeceğini Düşemesi lazım, önemli bir şey Çünkü kişi refletürden aldar. Kötü arkadaştan içliğe alışır, kumara alışır, kızına alışır. Öfendi kötü belirleri alışır. Arkadaşlık elbisizlisini seçmek çok iyi olur. Bir insan, bir genç, bir arkadaş ile sınıfla yanlışlıkla arkadaşlık ile önerilir. Aynı sınıfla bir başka şahıs gider Sınıflar bir şekilde Arka arkadaş olur Sınavın çalışkanı olur Arkadaşlar çok mühür Arkadaş seçenek kafanızda Bir olarak Büyüm mesele olarak mevcut olmadık Kimle görüşecek Kimle görüşmeyecek Başları seninle arzak edin Allah'ın bilgilerini bildirebileceğini Görüyebileceğini bilgilerden Yani Semeni, semeni öyle ölçüde geldi. Semenin saçılamak zorunda kaldı. Lan kalkıp da çünkü ya sen gelirse Sırhını öğrenir, istemediğin şey olur. Sırhını karşılaşabiliyor. Hala ve videoları burada hep yok kaldı. Ben aşağıdım. Yine bir başkanı verip de Çin'e iddialar vermiş olmuşlar. Senin de atla bir şöyle cevap Bu Üstü siz bana den yerdiriz aynen katır var olur aynı şey alıyor şimdi arkadaşlar bu şekilde üç şey var kahve de var üç senin şimdi sunum sunum ama senin haklarına onları çektirin tügeden bir yerine getiren kimseler arkasından ona göre yani kendisi sana karşı röntgelerini yapıyor seni getiriyor evet. neyse yapıyor senden birşey bekleniyor dar olmuyor, bekmedi diye onu unutmuş onu hiç, onu hiç senden birşey Bak şöyle bir ekran lazım da kardeşim ya vermedin bir elma vermen lazım da vermedin yani böyle bir şey düşünmüyor Çelik alması gereken hakları unutan kendisinin yaktası boyunca veciz olamıyor ne bir şey de ahfaltı Ne demek ki? Seni üsttik sinah etmeyen Sana kaydalı özetimi çekememektir Tabi Burada bir soru hatırlatılıyor. Yani bir insan bir insanla arkadaşa gittiğiniz zaman gazetesi nedir arkadaşına karşı? Neler yapmasını alsın? Bu çıkıyor ortaya. Yani. Hiç onu düşündünüz mü? Yani arkadaşın arkadaş nedir? Böyle bir Böyle bir Birçok insanı arkadaşı arkadaşın etmiyorsunuz ya, ha diyor arkadaşın? Kâideleri, resimleri, gençlik, ulan bir ayı. Bir arkadaşın kâideleri, esnesleri nedir? Bir arkadaşın bir arkadaşa karşı resimleri nedir? O arkadaşın benim ürünlerinde hakları nedir? Bunların hiç düşünmüyor musun? Diğer yandan Çok canlısız, <gülüyor> <gülüyor> ehliyüzsiniz. çok çok önemli şeylerymişiz de, ama İskender'un babasının ondurması çok Sana ne yapacağını öğretiyorum. gelen hengorları için nasıl konuşabiliyoruz? Sana alttan olarak şöyle cevap veriyorum: Basın alttan bir plan çıkarıp kaybolmamız, alttan bir bu böyle insanlar esensiz, asılsız, çözsüz, kaidesiz, çocukluğun yönetim için nasıl ataklı görüyorsunuz? O Her işimiz tezadet demektir. Bak da açık bize asıl duyarda öğretilmesi gereken şey Bak bak, kastörlüsü başa gitmiş. Hem öpteydim, hem de hepimizde bunları öğrendim. Fransızların birçok savaşlarını öğrendik Çıncan'ın arıbı ne geldiği falan olmayan birçok yazdığını öğrendik Öğrendim, Olimpastor'a ödeki Zeynus gençini Zeynus genç mutluluklar bilmen de aktarışını öğrendik Seçma sakallik de bir şeyleri Öğrendim, Yunan klasikleri, NATO klasikleri Öğrendim, bir Bütün programı Asık öğrenmenin gereken, gereken bilmeniz. Bilmeniz, bilmeniz, bilmeniz, bilmeniz, bilmeniz. Hiç, hiç bir öğrenmiş arkadaşlar. Biz miyiz? Tanıklık ediniz miyiz? Evladlar birbirimizi anladık mı? Neye dikkat ediyoruz? Neye önem veriyoruz? Neye birimiz düşündükçe öyle oluyor mu? Onları İmam da öyleymiş, ihtiyaç olmaz. Resmen asistan, asistanların daha o zaman bilemiyor. Akrasman kırıcı kalbinin sonu olanca, madde yapan mısın tavanca, demek? İlimlerimiz İhtiyasız Özelimizden maddi ne? Bizi din bilimleri ölmüş Öldümüş İhtiya etmişe gitmiş arkadaşlar Şahaya yapmıyor Çabım söylüyor Öldümde İlçişe farklıyormuş Ben yani, hangi işler oldu? İhaya ediyoruz Bir okula, bir yani Bakalım konuşacakları mercek karaboyu ağzına sürülmüş ben şöyle diyorum bizler bir avuçluk diyorum bir husus gibi de var şubat ayında bir tane bir diyorum ben bu yılın en azından en azından bir şey var şurada çıkarım teşekkür Mecna-ül Ağzâh. Ne demek? Hem konudurdu. Eğledir. Onun konudur ezan, onlardan kitap denir. Alan bir kitap denir. İslami, yani, Ardâh ve Muhaşer'e kitap Niye de onları görmüştür? Onları görmüştür. Hadiskan'a da, da onları görmüştür. Onun için, hepinin önceden mecna her akşam şu an Kürtü'nün ve Kürtü'nünün okuyun, Kürtü'nün altı altı Ondan sonra dünyayı geçirin. Orta evet. tümlülü Ondan sonra tersi, Tavallı'nı bir sınıfı Ondan sonra hadis konu altı Ondan sonra Fırk'ın büyük bir eserlerine İktisaf Sertiförü'nü gündürlüğü ödemeyebiliriz. Bak, işbirliğe mükemmeliyiz. Ben sevdik, sessalizm, atlattayız bile vesaire. Şimdi ödemiyoruz atlattırız. Ödemiyoruz dostuz. Ödemiyoruz ki şu anız. Kardeşimiz. Kardeş değil adamla bana güvenilir. Bunu yapıyoruz. Onları öğrendiğimiz oldu. Nazım Seyiriz Evet. Biz çok önemli bir şeyimiz, herkesi buna okuyalım. Kanalarda öyle bir şey. Demek ki sifir böyle konuşmaya yatkın, o yapmıyor. Siz de bunu kullanmıyorsunuz. Yemeğe bir im Festland und da irgendwo ist das Hotel. Ich möchte auch sagen, wir sind ja aber nicht in einem Hotel. Wir nehmen ein Haus aber auch. Dann wir haben ja eine Zimmer für 5 und dann haben wir das Efendim arkadaşımın adamı hızla özet kırarsak halinde var. Önemli bir bir sınıf tıklaması olarak bastırmışları, kavga, tekniği, eten bir şey verecek. El hayâûn yunallâhu ve reziyye, eczâne, Anlıyız ve ciddi olan Allah'tan utanmaz, utanıyor, Hayat duymuyor. Hayat duymuşu, Allah'tan utanması, hayal duymuyor, hayal Allah'tan utanmasın hayal duymuyorsun. Evliya illallah'ın gönüllerinden Allah'ın İslam'ın seviyeni bile bastırı alıp götürüyor. Allah inan ediyor Egez'e. Yen Sayın Şener'in sevgilim, yen sana aşık olmuşan, Cumhuriyet Halkoğlu'nun sana denge olmuşan e, Allah seviyor saygılarını. Seviyor, tamam. Senin genelliğin içindedir. Ne seviyor? Efendim, o da şey olacak, artık olacak ama bu sanmızda denn ikramın kann mir nicht was vorstellen. Jeder ist für seinen Hayal oder Realität oder nennen. Eine Entschuldigung, die fand nicht. Er war doch Allah und Allah öyle dich gerade Allah ﷻ üzerimizden ﷺ Allah ﷻ üzerimizden ﷺ masmer edecek Allah ﷻ üzerimizden ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ